Akıllı medikal cihazlar, fırsatlar ve tehditler, gelişen teknoloji, sağlık sektöründe devrim niteliğinde yenilikleri beraberinde getirmiştir. Akıllı medikal cihazlar, hastaların teşhis, tedavi ve izlenme süreçlerini kolaylaştırarak tıbbi müdahaleleri daha etkili hale getirmektedir. Ancak bu cihazların sunduğu fırsatlar kadar, etik, Güvenlik ve mahremiyet açısından doğurduğu tehditlerde dikkate alınmalıdır. Fırsatlar, sağlık hizmetlerinde dönüşüm. Birinci uzaktan sağlık takibi, akıllı saatler, giyilebilir sensörler ve dijital tansiyon cihazları gibi sistemler, bireylerin sağlık durumlarını anlık olarak takip etmelerini sağlar. Kronik hastalıklara sahip bireyler için erken teşhis ve düzenli sağlık kontrolü açısından büyük bir avantaj sunar. İkinci hassas teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi, Yapay zeka destekli analiz sistemleri, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar testlerinden elde edilen verileri işleyerek hastalıkların daha erken ve doğru teşhis edilmesine olanak tanır. 3. Cerrahi robotlar ve otonom cihazlar, robotik cerrahi sistemler, doktorlara hassas operasyonlar gerçekleştirme imkanı verirken, hata payını minimize eder. Uzaktan kontrol edilebilen sistemler sayesinde ameliyatlar, dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştirilebilir. 4. ilaç yönetimi ve tedavi uygulamaları, akıllı insülin pompaları, otomatik ilaç dağıtım sistemleri ve kişisel sağlık asistanları, hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almasını sağlar. Böylece tedavi süreçleri daha verimli hale gelir. Tehditler, mahremiyet ve güvenlik riskleri Birinci veri güvenliği ve mahremiyet, akıllı medikal cihazlar, büyük miktarda kişisel sağlık verisi toplamakta ve iletmektedir. Bu verilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi, bireylerin özel sağlık bilgilerinin ifşa edilmesine neden olabilir. İkinci siber saldırı riski, hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların haklenmesi, ölümcü sonuçlara yol açabilir. Örneğin, bir kalp pili veya insülin pompasına yapılan siber saldırı, hastanın sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Üçüncü bağımlılık ve teknolojiye aşırı güven, akıllı sistemlerin sunduğu kolaylık, doktor-hasta ilişkisini zayıflatabilir ve insanların sağlık konusunda tamamen teknolojiye bağımlı hale gelmesine sebep olabilir. Dördüncü yanlış veri ve tanı sorunu, yapay zeka destekli sistemler her ne kadar büyük verileri işleyerek analiz yapsa da, yanlış teşhis riski bulunmaktadır. Yanlış teşhisler, hastaların gereksiz tedavi almasına ya da doğru tedaviden mahrum kalmasına yol açabilir. İslami, ahlaki ve insani boyutlar. İslam, insan sağlığını koruma ve tedavi süreçlerinde güvenilirliğin esas alınmasını öğütler. Akıllı medikal cihazlar kullanılırken şu etik prensipler göz önünde bulundurulmalıdır. Mahremiyetin korunması, kişisel sağlık verileri, kişinin özel alanına dahildir ve izinsiz paylaşılması İslam'ın mahremiyet anlayışla bağdaşmaz. Hastaların haklarına saygı, teknolojik gelişmeler, insanların sağlık hizmetlerine daha adil şekilde ulaşmasını sağlamalıdır. Belli bir kesimin bu imkanlardan yararlanıp diğerlerinin dışlanması, etik açıdan kabul edilemez. Teknolojinin insan odaklı kullanımı, İslam, insanın sağlık alanında en iyi şartlarda yaşamasını teşvik eder. Ancak teknoloji, insanı bir makineye indirgememeli, doktor-hasta ilişkisini bozmamalıdır. Akıllı medikal cihazlar, tıp dünyasında büyük fırsatlar sunarken, mahremiyet, güvenlik ve etik açısından önemli risklerde barındırmaktadır. Bu cihazların faydalarını maksimize etmek ve tehditlerini en aza indirmek için şu adımlar atılmalıdır. Kişisel sağlık verilerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri artırılmalıdır. Cihazların etik standartlara uygunluğu bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmelidir. Siber saldırılara karşı daha dayanıklı sistemler geliştirilmeli ve hastanelerde güçlü siber güvenlik önlemleri alınmalıdır. Akıllı cihazlar, insan sağlığını ticari bir kazanç kapısı olarak gören anlayıştan arındırılarak, daha insani ve adil bir sistem içinde kullanılmalıdır. İslami bakış açısıyla değerlendirdiğimizde, bu teknolojilerin insanlık yararına kullanılması teşvik edilmeli, ancak etik sınırlar gözetilerek uygulanmalıdır. Müslüman mühendisler ve yazılımcılar, bu alanda sadakacı kariye olacak projeler geliştirerek insanlığa hizmet edebilirler.